Tarihçey hayat, ön söz. Bu ön söz, Medine-i Münevvere'de bulunan mühim bir alim tarafından yazılmıştır. Büyük ikbale ait olan ön sözde demiştim ki, büyüklerin tarihi hayatları okunurken, ulvi menkıbeleri söylenip, aziz hatıraları ananırken, insan başka bir aleme girdiğini hissediyor. Gönlünü tertemiz sevgi hislerinin ulvi ateşi yakıyor ve ilahi feyzi sarıyor. Tarih öyle büyük insanlar kaydeder ki, Birçok büyükler onların nisbette küçük kalır. Tarihe şerefler veren erler anılırken, Yükselmede ruh en geniş alemlere yerden, Bin rayhanın teyze sarar ruhu derinden, Geçmiş gibi cennetteki gül bahçelerinden, Bu derin hakikatı ön sözü yazarken, Bütün azamette ihtişamıyla idrak etmiş bulunuyorum. Zira aziz ve muhterem okuyucularımıza, En derin bir ihlas ve samimiyetle takdim ettiğimiz bu eser,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 çok derin bir hakikatı ifade ettiğini öğrendim. Bütün alemi bir şahsiyette toplamak Cenab-ı Hakk'a zor gelmez. Gayesinin ulviyetinden, davasının ihtişamından ve imanın azametinden feyiz ve ilham alan bu kutbun cazibesine takılanların adedi günden güne çoğalmaktadır. Akıllara hayret veren bu ulvi hadise, münkirleri kahrettiği gibi müminleri de şak,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 ilahi kanunların başında gelen bir hakikat olduğu güneşler gibi belirdi. Herhangi bir iklimde zuhur eden bir ıslahatçının mahiyet ve hakikatını, sadakat ve samimiyetini gösteren en gerçek miyar, davasını ilana başladığı ilk günlerde, muzaffer olduğu son günler arasında terdi ve içtimai, uzvi ve ruhi hayatında vücuda gelen değişiklik farklarıdır derler. Mesela o adam ilk günlerde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 ve daha sonra onların nurlu yolunda yürüyen büyük zatlar vermişlerdir. Peygamber Efendimiz şu, "El ulema varasetul yani alimler peygamberlerin varisleridirler. Hadis-i şerifleriyle, alim olmanın pek kolay bir şey olmadığını irracskar belagatlarıyla beyan buyuruyorlar. Zira madem ki bir alim peygamberlerin varisidir o halde hak ve hakikatin tedbir ve neşi hususunda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 aşağıdaki mısraları okuyanlardan belki şairane bir mübalağada bulunduğumu söyleyenler olmuştur. Lakin şu mukaddemesini yazmakla şeref duyduğum şaheseri okuyanlar Beşle dolu bir hayranlıkla anlayacaklar ki Allah'ın ne kulları varmış. Eğer bir iman kemalini bulursa neler yapar ve ne harikalar doğrulmuş. Bir azm, eğer iman dolu bir kalbe girerse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 Mevsim bütün ömrünce ılık gölgeli bir yaz. Cennetteki alemleri dünyada görür de, mahvolsa eğilmez, sıra dağlar gibi der de. En sark uçurumlar gelip etrafını sarsa, ay batsa, güneş sönse, ufuklar da kararsa, gökler yıkılıp çökse yolundan yine dönmez, ruhundaki imanda yanan meşale sönmez. Kalbinde yanar dağ gibi iman ne mukaddes.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 Candan ve cihandan geçen mücahitlere büyük Allah, hakikat ve hidayet yollarını göstereceğini vah buyuruyor. Haşa! Cenab-ı Hak vaadinde kulfetmez. Yeter ki bu azim vaad-ı ilahiyi ettirecek şartlar tahakkuk etsin. Bu ayet-i kerime, üstadın karakter ve şahsiyetini tahlil hususunda bize nurdan bir rehber oluyor. Ve o nurun bir nur ışığı altında artık en ince çizgileri, ve en hassas noktaları görüp sezebiliyoruz. Zira madem ki bir insan, Cenab-ı Hakk'ın hırs ve himayesinde bulunmak nimetine mazhar olmuştur. Artık onun için korku, endişe, üzüntü, yılma, usanma vesaire gibi şeyler bahis mevzu olamaz. Allah'ın nuruyla nurlanan bir gönlün semasını hangi bulutlar kaplayabilir? Her an huzur-u ilahiyede bulunmak bahtiyarlığına eren bir kulun ruhunu, hangi fani emel ve arzular, hangi zavallı teveccüh ve iltifatlar ve hangi pespaye gaye ve ihtiraslar tatmin, teskin ve teselli edebilir? Allah'tır onun yârı, mürebbisi velisi, andıkça bütün nur oluyor, duygusu hissi. Yükselmededir marifet iklimine her an, bambaşka ufuklar açıyor ruhuna Kur'an. Kur'an ona yadettiriyor ettiriyor, bez mi Aşık o tecellinin,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 zaman ve mekanlı mefhumlarının faniler üzerinde bıraktığı yıldızlı tesirleri kesif madde aleminde bırakarak, ruhuyla maneviyat aleminin pırıl pırıl, nurlar saçan ufuklarına yükselmiş bir haldedir. Büyük mutasavvıfların, rahmetullahi aleyhim, fena filah, beka billah diye tarif ve tavsif buyurdukları yüksek mertebe, işte bu kutsi şerefe nail olmaktır. Evet, her müminin kendine mahsus bir huzur, huşu, tefeyyüz, tecerrüt ve istiyarak hali vardır. Ve herkes, iman ve irfanı, salah ve takvası, feyiz ve maneviyatı nispetinde bu ilahi hazdan teyizyaf olabilir. Lakin bu güzel hal, bu tatlı misal ve bu emsalsiz haz, geçen ayet-i kirimedeki ihsan erbabı olan o büyük mücahitlerde her zaman devam ediyor. Ve işte onlar bu sebepten dolayıdır ki, Mevla'yı unutmak gafletine düşmüyorlar. Nefisleriyle arslanlar gibi bütün ömürleri boyunca çarpışıyorlar. Ve hayatlarının her lahzası, en yüksek terakki ve tekamül hatıraları kaydediyor. Ve bütün varlıkları o cemal, kemal ve celal sıfatlarıyla muttasıf olan Rabbul Alemin'in rızasında ermiş bulunuyorlar. Mevla bizleri de o bahtiyarlar zümresine ilhak eylesin. Amin.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 Başlıca sıfatlar şunlardır: Feragatı bir dava sahibinin ve bir ıslahatçının muvaffakiyet şartlarının en mühim feragatıdır. Zira gözler ve gönüller, bu mühim noktayı en ince bir hassasiyetle tetkik ve takibe meyledirler. Üstadın büyük hayatı ise baştan başa feragatın şaheser misalleriyle dolup taşmaktadır. Allame Şeyhül İslam Mustafa Sabri Efendi Merhumdan.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 Bediüzzaman'ın ateşler saçan, heyecanlı ifadelerinde de okuyunca anladım ki, büyüklere göre feragatın ölçüsü de büyüyor. Evet, İslam için bu kadar acıplı bir feragata katlanmaya razı olan mücahitleri, Rahimin olan Allahu Zülkerem, Teala ve Tekaddes Hazretleri bıraktı mı? O fedai kulunu lütuf ve kereminden, inayet ve merhametinden mahrum etmek şanına haşa yakışır mı? İşte Bediüzzaman,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 Manen zaman Hazretleri kadar mesuttur. Hangi bir baba milyonlarla evlada sahip olmuştur? Hem de nasıl evlatlar? Ve hangi bir üstad bu kadar talebe yetiştirebilmiştir? Bu kussi ve ruhi rabıta, biiznillahi taala dünyalar durdukça duracak ve nurdan bir sel halinde ebediyetlere kadar akıp gidecektir. Çünkü bu ilahi dava, Kur'an-ı Kerim'in nur deryasında tebellür eden bir varlık olduğu gibi, Kur'an'dan doğmuş ve Kur'an'la beraber yaşayacaktır. Şefkat ve merhameti. Büyük üstad, hak ve hakikatı ta çocukluğunda bulmuştu. Kalbinin feryadını ve ruhunun münacatını dinlemek için mağaralara kapandığı günlerde bile ibadet ve taattan, tefekkür ve murakabelerden, teyiz ve huzur almanın zevkine ermiş olan bir arifi billah idi. Lakin, karanlık gece dalgalarını andıran korkunç küfür, ...ve ilahat kabusunun Müslüman dünyasını ve dolayısıyla memleketimizi kaplamak üzere olduğu o tehlikeli günlerde, yatağından fırlayan bir arslan gibi, yanar dağları andıran bir kükreyişle cihat meydanına atıldı. Bütün rahat ve huzurunu bu mukaddes davaya feda etti. Ve işte bu hikmet emebnidir ki, o günden beri her sözü bir dilim dav, her fikri bir ateş parçası olmuş, düştüğü gönülleri yakıyor hisleri, fikirleri alevlendiriyor. Büyük Üstad'ın tam bir uzlet ve inzivadan sonra tekrar irşat ve cemiyet hayatına atılması aynen i̇mam Gazali'nin hayatında geçirmiş olduğu o mihim ve tarihi merhaleye benzemektedir. Demek ki Cenab-ı Hak, büyük mürşitleri böyle bir müddet inzivada terbiye, tasfiye ve tezki ettikten sonra tenvir ve irşat vazifesiyle mükellef kılıyor. Ve bu sebepledir ki,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 müddet hayatında bir itiyat değil, adeta bir mesed, meşrep ve meslek olarak kabul etmiştir. Ve bunda da ne pahasına olursa olsun, sebat eylemekte hala devam etmektedir. İşin orijinal tarafı. Bu meslek kendi şahsına münhasır kalmamış. Talebelerine de kutsi bir mefkure halinde intikal etmiştir. Nur beryasında yıkanmak şerefine mashar olan bir nur talebesinin istinasına hayran olmamak kabil değildir. Bakınız, üstad mektubat ünvanını taşıyan Şaheser'in ikinci mektubunda bu mühim noktayı altı vecihle ne kadar asıl bir iman ve irfan şuuruyla izah eder. Birincisi, ehl-i dalalet, ilmi. İlmi vasıtayı cer etmekle itham ediyorlar. İlmi ve dini kendilerine medar-ı yapıyorlar deyip, insafsızcasına onlara hücum ediyorlar. Binaenaleyh, Bunları fiilen tekzip lazımdır. İkincisi meşru hak için enbiya'ya ittiba etmekle mükellefiz. Kur'an-ı Hakimde hakkı ne edenler in ecre illa Allah in ecri illa Allah. Benim mükafatımı vermek ancak Allah'a aittir diyerek insanlardan istina göstermişler. İşte Risale-i Nur külliyatının mashar olduğu ilahi fütuhat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 zihin, istidat, kabiliyet, vakit, zaman, nefis ve nefes gibi manevi ve mücerrik kıymetlerin israf ve heder edilmemesiyle ölçen bir dahidir. Ve bütün ömrü boyunca bir karakter halinde takip ettiği bu titiz muhasebe ve murakabe usulünü bütün talebelerine de terkin etmiştir. Binaenaleyh bir nur talebesine olur olmaz eseri okutturmak ve her sözü dinlettirmek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 Vazife başında ve cihat meydanındayken şu mısralar lisan halidir. Şahlanan bir ata benzer, kırarım kanlı gemi. Sinsi düşmanları haşa, satamam benliğimi. Benliğimden uzak olmaktır esaret bence, böyle bir zillete düşmek ne hazin işkence. Ebedi vuslatın aşkıyla geçer her anım, Beste kudretle yapılmış kaledir imanım. Bu mukaddes emelimden ne kadar dilşadım görmek ister beni cennette şehit ecdadım. Ruhum oldukça müebbet, ebedidir ömrüm, en büyük muslata Allah'a çıkan yoldur ölüm. Kitaba girmezden evvel, üstadı ilmi, fikri, tasavvufi ve edebi cepheleriyle de mütalaa etmek isterdim. Fakat çok derim. ...ve pek şumullü olan bu mevzuların... ...birkaç sayfayla hülasa edilemeyeceğini... ...kat'i bir surette idrak ettikten sonra... ...artık adı geçen mevzulara... ...birkaç cümleyle temas etmeyi münasip gördüm. Rabbim imkanlar lütfederse... ...bu derin mevzuları... ...Risale-i Nur külliyatı... ...ve Nur talebeleri ile birlikte... ...büyük ve müstakil bir eserle... ...tahlili bir surette tetkik... ...ve mütalaa etmeyi... ...bütün ruhumla avzu ediyorum. Bu hususta... Büyük üstadımızın ve aziz kardeşlerimin kıymetli dualarını niyaz ederim. Üstadın ilmiye cephesi. Merhum Ziya Paşa şu aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz, şahsın görünür rütbeyi akl eserinde. Beytiyle nesilden nesile bir düstur halinde intikal edecek olan çok büyük bir hakikati ifade etmiştir. Evet, Müslüman ırkımıza, Risale-i Nur külliyatı gibi muazzam bir iman ve irfan kütüphanesine hediye eden, gönüller üzerinde mukaddes bir nur müessesesi kuran, mümtaz ve müstesna zatın kudreti ilmiyesi hakkında tafsilata girişmek, öyle vakti güneşi tarif etmek kadar fuzuli bir iştir. Yalnız yanık bir şairimizin, "Hüs olur kim seyrederken ihtiyar elden gider.'' dediği gibi,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 fikri hayatında takip ettiği bir gayesi ve bütün gönlüyle bağlandığı bir idali vardır. Ve onun tefekkür sisteminden, gaye ve idealinden bahsetmek için uzun mukaddemeler serdedilir edilir. Fakat Bediüzzaman'ın tefekkür sistemi, gaye ve idali uzun mukaddemelerle filan yorulmaksızın bir cümleyle hülasa edilebilir. Bütün semavi kitapların ve bilumum peygamberlerin yegane davaları olan halifi kainatın uluhiyet ve ilan ve bu büyük davayı da ilmi, mantıki ve felsefi delillerle ispat eylemektir o halde. Üstadın mantık, felsefe ve müsbit ilimlerle de alakası var. Evet, mantık ve felsefe Kur'an'la barışıp, hak ve hakikata hizmet ettikleri müddetçe Üstad en büyük mantıkçı ve en kudretli bir filozoftur. Mukaddes ve Cihan Şumur davasını ispat vadisinde kullandığı en parlak delilleri ve en kat'i bürhanları, Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğunu her gün bir kat daha ispat ve ilan eden ilimdir. Zaten felsefe aslında hikmet manasına geldikçe, vacibül Vücut Ta'ala ve Takaddes Hazretlerini Zat-ı layık sıfatlarla ispata çalışan her eser, en büyük hikmet ve o eserin sahibi de en büyük hakimdir.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 Nakşibendi meşayihinden her harekatını Peygamberi Zişan Efendimiz Hazretlerinin harekatına tatbik etmeye çalışan ve büyük bir alim olan bir zata sordum. Efendi Hazretleri, ulema ile mutasavvife arasındaki gerginliğin sebebi nedir? Ulema, Resulü Ekrem Efendimizin ilmine, mutasavvıflarda ameline varis olmuşlar. İşte bu sebepten dolayıdır ki, Fahri Cihan Efendimizin hem ilmine,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 ve matlup olan gayeye ermişler demektir. Fakat bu yüksek mertebeyi kazanmak her adama müyesser olamayacağı için, Büyüklerimiz matlup olan hedefe kolaylıkla erebilmek için muayyen kaideler vaaz eylemişlerdir. Hülasa, tarikat şeriat dairesinin içinde bir dairedir. Tarikattan düşen şeriata düşer. Fakat maazallah, şeriattan düşen ebedi husranda kalır. Bu büyük zatın beyanatına göre, Bediüzzaman'ın açtığı nur yolu ile hakiki ve şahibesiz tasavvuf arasında cevheri hiçbir ihtilaf yoktur. Her ikisi de Rıza-i Bari'ye ve bin netice Cennet-i ve Didar-ı Mevla'ya götüren yollardır. Binaenaleyh bu asil gayeyi istihdaf eden herhangi mutasavvıf bir kardeşimizin,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 Kalbi ve bütün ile birlikte, zerrelerden kürelere kadar, bütün kainatı azametle ihtişamıyla seyir ve temaşa, murakabe ve müşahede ederek, Cenab-ı Hakk'ın o alemlerde bin bir şekilde tecelli etmekte olan esma yusnasını, sıfat-ı uliyasını kemali ve Veyd ile görerek, artık sonsuz bir mabette olduğunu aynel yakin, ilmel yakin ve hakkal yakin derecesinde hisseder. Çünkü içine girdiği mabet öyle ulu bir mabettir ki, milyarlara sığmayan cemaatin hepsi aşık ve şevk, huşu ve isteyaraklar içinde halıkını zikrediyor. Yanık, tatlı ve güzel lisanları, şive, name, ahenk ve besteleriyle bir ağızdan. Subhanallah, velhamdülillah, ve la ilahe illallah, vallahu ekler. Allah her türlü noksandan münezzehtir.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 Artık zaman gibi büyük bir mütefekirin edebi cephesi, bu küçük mukaddeme ile kolayca anlaşılır sanırım. Zira Üstad, o kıymetli ve bereketli ömrünü, kulaklarda kalacak olan sözlerin tanzim ve tertibiyle değil, bil-akiz kalplerde, ruhlarda, vicdan ve fikirlerde, kutsi bir ideal halinde insanlıkla beraber yaşayacak olan din hissinin, iman-ı şuurunun, ahlak ve fazilet mefhumunun asırlara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 Ve bu sebeple üslut ve ifadesi mevzua göre değişir. Mesela ilmi ve felsefi mevzularda mantıki ve riyazi delillerle aklı ikna ederken gayet veciz terkikler kullanır. Fakat gönlün mest ruhu yükselteceği anlarda ifade o kadar berraklaşır ki tarif edilemez. Mesela semalardan, güneşlerden, yıldızlardan, mehtaplardan ve bilhassa bahar aleminden